Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalar'da bir hafta aradan sonra tekrar belirtiyiz Radyo Havan'da. Evet futbol gündemimiz her zaman olduğu gibi yoğun bir yanda süper Lig'de işte, e, çok hızlandırılmış bir programla 4 haftayı geride bıraktık ve 4 hafta sonunda açıkçası ortaya konulan futbol kimseyi tatmin etmiyor. Tabii biz e, futboldan önce e, futbolda yürütülen şike soruşturmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Bunu hep hatırda tutacağız. Bu konudaki gelişmeleri aktarmakla görevliyiz bence. Ee, ne oldu peki bu hafta? Bu konuda bir gelişme var mı? Öncelikle hafta sonu Fenerbahçe Kulübü, şike soruşturmasının odağındaki kulüp Fenerbahçe Kulübü bir olağanüstü kongre yaptı. Esasen bu olağanüstü kongrede bir başkan seçimi söz konusu olabilirdi. Ee, Aziz Yıldırım'ın yerine e, görev süresi dolana kadar mevcut yönetimin Yeni bir başkan seçilmesi söz konusuydu. Çünkü e, gelişmeler bu kararı alınırken, karar e, kararı alınır, alınırken olan karar, olan şu kongre karar alınırken böyle bir adım atılabileceğini gösteriyordu. Fakat zaman içerisinde Futbol Federasyonu'nun eee şike soruşturmasına ilişkin kararını sezon sonuna bırakacağını söylemesi açıkçası böyle havanın, rüzgarın farklı esmeye başlamasıyla birlikte Fenerbahçe yönetimi de mevcut bu olağanüstü kongrede yeni bir başkan seçme gereği duymadı. sadece bunu üyelerine bir bilgi verme kongresi yaptı. kongresine dönüştürdü. O arada üyeler çıkıp söz aldılar, konuştular. Kongre genel olarak duygusal bir havada geçti. İşte Fenerbahçe'nin mağdur edildiğine dair konuşmalardı. Kimisi şiirler okudu, kimisi estigürledi, kimisi içe dönük eleştiriler yaptı. Sonuçta bu bir iman tazeleme kongresi olarak geldi, geçti. Ben kongre ilişkin ancak şunu söyleyebilirim, bazı insanların, bu futbol kulüpleri üzerinden duygusallaşmaları yani bir hayat meyat meselesi yapmaları evet dedik futbol hayata benziyor ama yani futbolu hayata benzettiğiniz kadar hayatı da futbola benzetin. O zaman hayatın diğer alanlarında da uğradığınız haksızlıklar karşısında sesinizi yükseltin. eğer o kongredeki konuşmaları futboldan soyutlarsanız zannedersiniz ki hakikaten vatanın kurtuluşuna dair bir şey var zannedersiniz ki zaten kendileri de bunu Sivas Kongresi'ne benzetti. Hani ne oluyor? Hani o insanlar bu sadece Fenerbahçe üzerine söylediğim bir şey değil. Aynı durum muhtemelen Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzon'un Trabzon'da başına gelse onlar da aynı şekilde davranacaklardı. Eee Dediğim gibi eğer, eğer hayatın diğer alanlarında da bu kadar tepkisel olabiliyorsak futboldaki bu tepkiselliği kabul edebilirim. Ama yok hayatın diğer alanlarındaki haksızlıklara, adaletsizliklere susup iş bir futbol kulübüne gelince cengaverleşiliyorsa ben orada dur derim orada bir geri pas yaparım. Sonraki şikeye dair gelişme de dün yaşandı. Beşiktaş As Başkanı Serdar Serdal Adalı şu anda Metris Cezaevinde tutuklu bulunuyor. O da soruşturma çerçevesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havuççu ve Protokol Müdürü Ahmet Ateşli birlikte ifadesi alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye eski futbolcusu, soruşma sonrasında eskiye dönüşen futbolcusu, İbrahim Akın'ın ifadesi yüzünden haklarına tutuklama kararı alındı. Ee, şimdi Serdal Adalı dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bir e, açıklama yolladı. Dedi ki beni savunmasız da yargılayıp hakkımda karar verin. Yani ben savunma Yapmayacağım. Feragat ediyorum bu hakkımdan. Siz de bana dair kararınızı verin kardeşim. Dedi. Yani açıkçası bir e, özgüven e, ortaya koydu. Kendine inanıyor, kendine güveniyor ve kendisi hakkındaki hükmün bir an önce açıklanmasını istiyor. Bu dediğim gibi yani buyurun hodri meydan dedi açıkçası. Şimdi tabii Türkiye Futbol Federasyonu bakalım nasıl bir karar alacak? Ee, muhtemelen diyecek ki ya biz bu işleri sezon sonuna bıraktık. Ee, daha önce açıkladık. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu soruşturmanın gidişatına dair e, bundan sonra bir beklentim yok. Ee, i̇ddianameyi beklemekten başka bir şansımız kalmadı. İddianamede de e, Futbol Federasyonu'nu ikna edecek e, çok güçlü deliler ortaya konulmazsa zaten bu iş e, hani futbol deyimine yatar. Şiki soruşturmasında malum futbol kulüpleri harıl harıl çalışıyorlar. E, şiddet yasasının değiştirilerek bu olaylardan dolayı ceza alınmasını hafifletmek istiyorlar. Ama esas istedikleri, geçen hafta da söyledik, Futbol disiplin talimatının 58. maddesini değiştirerek e, küme düşmeyi tamamen bir e, inisiyatife dönüşmeye çalışıyorlar. Yani bir kulüp şike yaptığında düşer ifadesini düşürülebilir ifadesine çevirip orada işte güçsüz takımlar için rahatlıkla düşürme şansı verecekler. Ama böyle güçlü takımlar söz konusu olduğuna da işte düşürmeme yönde rahatlıkla karar alabilmek için talimatta değişiklik yapmak istiyor. Ee, Kulüpler Birliği, federasyonda onlara akıl gösteriyor. Perde arkasında gördüğümüz kadarıyla. Tabii geçen hafta e, Radikal Gazetesi'nde bir haber yayınlandı. Habere göre bu e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik Metris Cezaevine giderek Aziz Yıldırım'la görüşüyor. Bu görüşme basına yansımadı. Sonradan işte ortaya çıktı. Radikal'in haberiyle ortaya çıktı. Habere herhangi bir yalanlama gelmedi. Kabul ediliyor yani görüşme oldu. Bu görüşmede Ömer Çelik şike soruşturmasını da tutuklu bulunan Aziz Yıldırım'ın... hani Nasıl olur da bu işten kurtulabilir üzerine fikir jimnastiği yapıldı anlaşılıyor. Bir çözüm yolu üzerine duruluyor. şimdi bir nezaket ziyareti ise bir şey diyemem. Ama Şayet Şayet AK Parti Genel Başkan Yardımcısı gidip Aziz Yıldırım'la bu bu davadan, bu soruşturmadan nasıl e, kurtulabilir bunun üzerine eğer fikri cimnastiği yapılmışsa, e, zaten sözün bittiği yer oluyor. Ne desek boş, ne desek anlamsız. Ancak şunu söyleyebiliriz, diğer bir takım davalarda yargılanan insanlar da Ömer Çelik'e başvursunlar. Kendi davalarında nasıl sonuçlanabileceği konusunda çalışmalar. E, Akıl asınlar derim. Başka bir şey e, demek mümkün değil. Evet, e, Şike soruşturmasında e, savcı zaman zaman e, bazı insanları çağırıyor, ifade alıyor. En son Kasımpaşa Spor'un başkanını e, çağırdı. Öksüz, e, o da dün gitti ifade verdi. Kasımpaşa başkan daha önce yaptığı açıklamalarda söyleyecek çok sözümüz var. Biz bu şike davasında, soruşturmasında mağdur tarafız. E, hakkımız yenmiştir dedi. Savcı beni çağırsa anlatacak çok şeyim var demişti. Dün emniyete gitti, iki saat ifade verdi. ve e, Dolayısıyla böyle ara ara savcı çağırıyor. E, tutuklama çok e, bu saatten sonra beklenmiyor. Dediğimiz gibi bir an önce iddianamenin açıklanıp bu işin ak mı kara mı olduğu konusuna fikrimizi oluşturmak, kanaatimizi oluşturmak istiyoruz. Spor hukuku açısından işin o çete davası tarafına dair herhangi bir yorumda bulunma şansımız yok. Ama sportif açıdan çıkan iddianame bizim için oldukça yol gösterici olacaktır. Dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra programımızın ikinci bölümünde devam edelim paslaşmalara. Radyo Havandasınız. Eskidenmiş güzelim Sanki yıllar öncesinde kalan Aşkımız Bir masalmış bir tanem Düş yerine gerçekmiş yaşanan Sevmek Eskidenmiş güzelim Sanki yıllar öncesinde kalan Aşkımız Bir masalmış bir tanem Düş yerine gerçekmiş yaşanan Yarınlar çünkü geç artık, çok geç artık sana dönmek. Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek. Seni bizim için yok artık, yok artık bir daha sevmek. Hani giderken bana demiştin ya sen, yol Gerek. Gitti denen yerden başlamak ve gözlerini açmak Yeniden belki de sevinçle kucaklaşıp Başlarız kaldığımız yerden Bitti denen yerden başlamak Ve gözlerini açmak yeniden Belki de sevinçle kucaklaşıp Başlarız kaldığımız yerden Yarınlar bizim için geç artık Çok geç artık sana dönmek Hani giderken Demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek Yolcu yolunda gerek Sevgi bizim için yok artık Yok artık bir daha sevmek Hani giderken bana Demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek Yolcu yolunda gerek Sevmek. Hani giderken bana demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek Yolcu yolunda gerek Yarınlar bizim için geç artık Çok geç artık sana dönmek Hani giderken bana demiştin ya sen Yolcu artık, yok artık bir daha sevmek Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek yolcu yolunda gerek Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'da Paslaşmalar Devam Ediyor programımızın ikinci bölümdeyiz Dün Şampiyonlar Ligi ikinci hafta müsabakaları oynandı ve Trabzonspor Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde bir bonus sonucu adeta temsil etme hakkı kazanan Trabzonspor yine puan almayı başardı. Kendi sahasında Fransız şampiyonu Lille bir bir berabere kaldı. İlk maçta Inter'i yendiği için bu iç sahadaki beraberlik belki bazılarınız için e, kayıp gibi gözükebilir ama maçın genel görüntüsünü göz önüne alınca Trabzonspor e, hani sevineceği bir puan kazandı. Evet Trabzonspor Fenerbahçe'nin e, UEFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu marifetiyle aracılığıyla Şampiyonlar Ligi'nden atılmasından sonra direkt UEFA tarafından federasyon işe karıştırılmadan Şampiyonlar Ligi'ne dahil edildi Trabzonspor Atletico Madrid'le eee UEFA Avrupa Ligi 2. maçına hazırlanırken rövanş maçına hazırlanırken Şampiyonlar Ligi'ne alındığı haberini aldı. Yani böyle Danimarka 1992'yi hatırlattı bize. Danimarka'da yanılmıyorsam Yugoslavya'nın eski Yugoslavya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edilmesiyle birlikte kontenjan boşaldı ve e, tatilde olan Danimarka'ya bir çağrı yapıldı ve apar topar plajlardan futbolcular toplandı ve geldi Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı ve şampiyon oldular. E, benzer bir durum acaba e, Trabzon Spor için de geçerli olur mu? böyle başka bir arenada mücadele ederken birden Şampiyonlar Ligi'ne dahil oldular. Tarihlerini ilk kez Şampiyonlar Ligi oynuyor. Bordu Mavili, Boru Maviler. Dediğimiz gibi geçen ilk maçta Inter'i İtalya'da 1-0 devirerek Şampiyonlar Ligi'nin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdiler. Dün akşam da Fransız ekibiyle karşılaştılar. Açıkçası Fransızlar çok üstündü. Hem gol pozisyonu açısından hem de oyun anlayışı olarak sahaya hükmeden e, Trabzonspor'lara yoğun bir şekilde pres yaparak e, oyun kurmasını engelleyen e, bir e, sistemle sahada yer aldılar. E, Bordu Maviler ilk yarı hiçbir varlık gösteremediler. İkinci yarı biraz da psikolojik olarak Lille'in de Trabzonspor'a topu teslim etme e, opsiyonu vermesiyle biraz kıpırdadı e, borlu maviler ve o arada bir atak ve rakip oyuncunun eline çarpınca hakem penaltıyı gösterdi ve Trabzonspor beraberliği sağladı. Ve 4 puanla Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde lider e, durumda, grubunda e, grubun diğer mücadelesinde CSK Moskova ile Inter karşı karşıya geldi ve Inter deplasmanda Cesky'yi zorla e, zor da olsa 3-2 yenmeyi başardı. Orada da teknik direktör değişikliği oldu. E, Gasperini gitti Yerine Rayneri geldi e, ve böylece Inter klasik e, İtalyan büyüklerinin oynadığı defansın sağlam oldu dörtlü defansın. E, Üzerine kurulu bir sistemle tekrar geçti ve galibiyetini de aldı. Çünkü bu ne bir önceki hoca 3-4-3 gibi bir sistemle oynayarak daha ofansif ve İtalya'da ne cüret dedirten bir sistemle başarı yakalamış bir hocaydı. Ama İtalya böylesine bir hocayı, Inter pardon yani farklı bir sistemle başarılı olduğu bilinen bir hocayı başına getirerek getirdi ve sonra da ondan hayır kendi sistemi değil bizim sistemimizi oynatacaksın o zaman kendi sistemine uygun adamı getir denildi ve elbette kan uyuşmazlığından ötürü sistem uyuşmazlığından ötürü Inter gerek hazırlık maçlarına gerek İtalya Ligi'ndeki ilk maçlarını ve Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor oynadığı mücadelede kayıplar yaşayınca üst üste Inter hoca değişikliğine gitti erkenden. Ve bunda... ...bu değişikliğin meyvesini hemen... CSK deplasmanında gördü. E, aslında o maçta... ...ÇSK 2-0 geri düştüğü halde... ...2-2'ye getirdi. Ama 2-2 getirir getirmez... E, ...İtalyanlar... ...üçüncü golü bulunca gardları düştü ve... ...mücadele öyle bitti. E, bu sonuç... E, ...Trabzonspor'a yaradı mı derseniz... ...hani dörtlü gruplarda iki takımın e, kopması daha avantajlı oluyor. Yani herkesin ortak olduğu bir e, birincilik, ikincilik mücadelesindense e, birincinin ve ikincinin belli olduğu bir e, yarışma daha e, olumlu bakıyorum. Trabzonspor açısından tabii. Yani Trabzonspor kendisi 4 puanda. Şimdi e, Lille 2 puanda Inter 3 puanda, ÇSK 1 puanda. Hala hazırda tabii ki henüz hiçbir şey belli olmamıştı ama olmuş değil ama Trabzonspor bundan sonraki deplasmanından puan çıkartırsa gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiler, çok büyük hatalar yapmazsa. Ee, ilk defa katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde açıkçası hiç kimse Trabzonspor'dan ilk iki maçta 4 puan beklemiyordu. Hatırlarsanız Galatasaray bırakın puan almayı gol bile atmaya muvaffak olamıyordu şampiyonlar ligine katıldığı ilk yıllarda. Hani ilk golüne bile çok sevinmişti Galatasaray'ın. O yüzden Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Türkiye'de futbolun can çekiştiği, yargı kıskacında olduğu, şike zanı altında olduğu bir ortamda. Trabzon'un Şampiyonlar Ligi'nde aldığı bu skorlar elbette hala futbola dair bir takım umutlar besleyen insanları sevindiriyor. Tabi şöyle bir tuhaflık var futbolda. İşte 2006'da İtalya'da şike davaları patladı ve Juventus, Milan, Lazio'nun şike yaptığı ortaya çıktı. Bütün yaz bununla çalkalanırken İtalya Milli takımları gitti Dünya Kupasında şampiyon oldu. Benzer durumlar başka zamanlarda da yaşandı. Yine aynı İtalya 82'de de Dünya Şampiyon olduğunda bazı futbolcuları daha önce doping, şike vesaire işlerine karışmıştı. Hasılı yine Almanya'da benzer bir durumu var. Yani. Bu bir işaret mi? Yani bizim milli takım da acaba Euro 2012'ye katılma hakkı elde ettikten sonra orada başarılı olur mu? Göreceğiz bütün bunları ama tabii gönül istiyor ki futbol içerisinde herhangi bir şaibe olmasın, varsın şampiyonluklarda bir kenarda dursun. Evet ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Bir e, müzik arası daha veriyoruz. Son bölümde tekrar birlikte olacağız. Müzik İzlediğiniz Ben Kenan Başaran Paslaşmalar'ın son bölümündeyiz. E, radyo Havan'dasınız. Evet e, illaki Süper Lig'e de biraz değinmekte fayda var. Ola ki içinizde Süper Lig'de ne oluyor ne bitiyor onu da takip etmek istiyorsunuzdur. E, bu şike gölgesine rağmen. Ne oldu ilk 4 haftada ortaya konulan futbol içler acısı açıkçası. E, tabii ki bunun birçok sebebi var. İşte liglerin geç daha doğrusu ertelenmesi o ertelenme dolayısıyla futbol takımlarının hazırlık kamplarının planlarının programlarının alt üst oluşu var. Öte yandan tribünler dolmuyor. Ee, hani eskiden de çok dolmuyordu ama bir coşku eksikliği de hissedilmiyor değil. Yani bu da illaki illaki bu e, şike soruşturmasının verdiği bir e, olumsuzluk diye düşünüyorum. Aa e, işte Fenerbahçe Beşiktaş Şike soruşmasında adı geçiyor. Trabzon öyle ya da böyle bu işin bir ucundan içine girdi. Ve beklenmedik bir Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etti derken e ne olur bu ortamda Galatasaray alır başını gider denildi. Zaten iyi de transferler yaptı. Lig başladı. 4 hafta geride kaldı. Puan tablosuna baktığımızda hiç de söylendiği gibi bir gelişme yaşanmadı. Aksine e, Büyükşehir Belediyesi Spor'un yaptığı bir sürpriz var. 10 puan. Fenerbahçe 10 puan. Beşiktaş 9 puan. Eskişehir 7 puan. İşte Galatasaray e, şimdi 7 puan oldu. Hani işte e, öyle Galatasaray'ın e, açık ara koparıp götüreceği bir lig, e, yok ortada. Çünkü Galatasaray eee Fatih Terim'le çalışıyor bu sene Fatih Terim başlı başına bir fenomen var yani takımıyla Bence biraz fazla oynuyor gibi geliyor her hafta takımda bir takım varyasyonlar yapıyor oyun sistemi şu bu vesaire ve bunu yaparken belki biraz abartıyor olabilir o yüzden takım henüz kendini bulmuş değil. Dediğim gibi her hafta hem oyun dizilişinde biraz çaktırmadan bir takım şeyler yapıyor. Hem oyuncu tercihlerine farklılıkları yapıyor. Üç maçını izleme şansı buldum bu yeni sezonda Galatasaray'ın. Gördüğüm şu dışarıda iyi değil. İçeride seyircinin de desteğiyle farklı bir Galatasaray. Ama görünen o ki ee, Fatih Terim'in e, şu kadro yapısında ileride horveti ikilemesi şart gibi gözüküyor. Yok eğer bunu yapmayacaksa da ileri uçta oyun sistemine uygun olan yani 4-1 e, 4-1 4 pardon 4-1-4-1 evet, oynuyor. Yani o en üstteki bir e, dediğimiz oyuncuyu yani gördüğümüz kadarıyla Baroş'ta, da de tek başına bunun üstesinden gelecek gibi gözükmüyor. İlla da gelecek biri varsa yine o Baroş'tur bana göre. Elmander bu oyun yapısı içerisinde belki arkada düşünebilir yine. Beşiktaş çok kırılgan bir takım. Bireysel yeteneklerin devreye girmesiyle maçı ancak asılabiliyor. Bu 4 haftalık süreçte gördüklerimi söylüyorum. Orada bir yani oyuna bir bütün olarak takım olarak asıl koparma gibi bir eksikleri var. Guti sorunu yaşanıyor. Geçen sene bu zamanlarda işte dünya takımı denilen Beşiktaş'ın ve bu etiketin yapışmasına sebep olan yıldızlardan biri olan Guti Bugün bu takımda oynayamıyor, oynatılmıyor. Kendisinde e, hataları var. Anladığımız kadarıyla kendini çok fazla veremiyor. E, zaten bir promosyon, bir halkla ilişkiler çalışması çerçevesinde yapılmış bir transferdi. Bunun böyle olacağı ayan beyan ortadaydı. E, Beşiktaş e, bir cami olarak böyle bir e, tamamen e, gösteri takımına dönüşmüş durumda. Takıma oyuncu alınırken takımın e, yani bir takım olma e, duygusu da değil de işte yıldızlar gelsin. Herkes bizi konuşsun. Basketbol takımına işte Darren Williams alındı NBA'den, Semih Erden alındı. Bunlar lockout bitince ülkelerine dönecekler ve bunlar üzerine kurduğunuz bir basketbol takımı bunlar gittikten sonra ne olacak? Böyle tamamen e, mevcut yönetimin böyle oyuncağı gibi olmuş takım. E, nihayetinde Yıldırım Demirören basketbol takımına e, kendi şirketini de sponsor yaptı. Kim bilir belki de bu kulübe yaptığı en faydalı şeydir bu. E, bu arada Beşiktaş'ın borç bakiyesi de açıklandı. Yeni borcu 358 milyon oldu. Yani 1-2 aylık art, e, artış 8 milyonu buldu. Başkan olan borç da 90'dan 94 milyon liraya çıktı hasılı Beşiktaş'ın borçları böyle gün, be gün artarken anlıyoruz ki Fenerbahçe'ye ihtiyacı var Beşiktaş'ın neden derseniz Fenerbahçe'nin şike yüzünden de olsa düşürülmesi demek bana göre mali açıdan da Beşiktaş'ın düşmesi demektir. Fenerbahçe'nin olmadığı bir futbol piyasası değerini yitirir, gelirler azalır ve bu da en çok Beşiktaş'ı vurur, Galatasaray'ı vurur o yüzden işte birbirlerinin düşmelerine asla ve asla razı olmaz. Üç büyükler diyorum. E, Fenerbahçe'ye dersiniz. Fenerbahçe e, futbol açısından yani takımının büyük bir kısmını değiştirdi ama hani giden takım da çok aman aman bir takım değildi açıkçası. Bu mevcut takımlar işte Süper Ligi idare eder götürür. Canler'in özellikle e, yükselen bir form grafiği var bu takımda. Onun dışında e, Alexenius e, kendini bulmuş değil. E, orada bir e, geçen sene yani bu Şike soruşturmasında konu olmalarının ötürü bir mağduriyet duygusu yaşıyorlar. Ve o duyguyla manevi bir güçle oynuyorlar daha çok. Yoksa oyun anlamında Fenerbahçe'nin e, özellikle Aykut Kocaman gibi bir ismin bize daha çok şey vaat etmesi lazım ama hani ne top oynuyor bu Fenerbahçe, ne enteresan bir sistem oynuyor bu Fenerbahçe diyeceğimiz bir oyun karakteri oluşturmuş değil. Hani yine geçmişe dönersek, Fatih Terim'in Galatasaray'ın, eski Galatasaray'ın bir şeyi vardı, bir hüviyeti vardı, yani bir ekol oluşturmuşlardı. Kocamanlı Fenerbahçe bunu oluşturabilmiş değil. Hani bu sene mazeretleri var, eski takımımızı koruyamadık vesaire diyebilirler. Ee, görünen durum bu. Onun dışında Gaziantep Spor'a dikkat çekmek lazım. Tolunay Kafkas istifa etti. Geri aldı. Ama geçen son maçı da kaybedince bir kez daha istifa etti. Bu kez kesin istifa etti. Gaziantep Spor 4'te 0 çekti. Hani şampiyonluk adayı olarak da gösterilen bir takımın 4'te 0 olması enteresan. Bence orada futbolcularla herhalde teknik heyet arasında bir sıkıntı vardı. Yoksa kadro çok iyi bir kadro. İş biraz Avrupa'daki maçlarda başlamıştı. Dolunay Kafkas'ın çok agresif, e, rakipleri küçümseyen, kendi takımda olan güvenini ortaya koyarken karşısındaki hiçe sayan bir anlayışı dikkat çekiyordu ve ben bunu açıkçası çeşitli ortamlarda da kendimce eleştirmiştim. E, yani gerçekleri görmek yerine kendi kafasındaki gerçeklerle hareket etti uzun süre. Ama teker patladı. Bakalım yerine kim gelecek? Dileriz ki Yılmaz Ural gelmesin. Evet. O da biliyorsunuz Şike soruşmasında ifade vermişti. Biraz gözaltına kalmıştı. Yeni bir soluk umarım ortaya çıkar futbolda. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Oldukça uzun konuştuk bu haftada. E, takdir edersiniz ki ligin başı olduğu için konularda çok yoğun olduğu için işler usuyor. Ama son söz e, filenin sultanlarına gelsin. Voleybolda e, hakikaten İtalya'da İtalya'yı yenerek önce daha sonra da İspanya'yı yenerek çeyrek finale adlarını yazdılar. Hepsini tebrik ediyoruz. E, şu içe dönük futbol muhabbetinden keşke kurtulabilirsek de bu uluslararası alanda başarı sağlayan e, Filenin Sultanlarını konuşabilsek. Haftaya o zaman bunun sözünü verelim. Haftaya Filenin Sultanlarını daha çok konuşalım. E, hepinize iyi günler diliyorum. Haftaya buluşmak üzere. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran